Ye yeah, ye yeah, ye! Yeah. Aranıyorum diye sırf maskeyi takıyorum. Polis senden bunu... korkacak değilim. Ha, bunu bil. Oyunlar başlasın. Para aksın gelsin, düşmanından kasana Getir bakayım sana mesaj ola aslana Geldi harbi genk salar, sabah akşam taş kafa Gelsin masaka, son duyunca patlama Bam bam yandan, dönen tekme vandan Boğazı kes canlan, banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanlan Suçum uçar camdan, yaylan, Almanyalı yamyam Piyasa yazsan otur bak ve demlen Aldın benden, satışdadır kellen Bellem, bullem, edeceksin kuzem. Hazırlan ve fullen Tüm Adamlarına kurda revlenmiyor kurbağane Ot değil, furnane, sonsuzdur bu sahne Beni iyice dinle bak kanka şakam yok Balta, sana şok anla anla Redleri sal, yok burada bal Pimtonlu talı, Kardeş, kardeş, geto yaklaş Bak bir Helen salt kaç, ölüm vakti kaç kaç gelmiş yaş baş, harbi adam şaşmaz Kaçmaz, saç baş, yere oldun pas pas Şimşek, yıldırım sen, kalk ben soykırım Saldırım, kol kırım, saydırıp ve yol kırım Şarjöleri doldurun, yaşamaktan yorul Yüzü saklar çünkü yoktur oturup Piyasanız dosturup parayı bul koşturup Rapim var bir mu siker geçer dostunu İsmim Diablo Belgrad Milano Bakta Chicago sert bir piyano düşman belli oldu yanımız Yılan çok Masaka ölecek mi sandınız? Oyunları biz oynarız tertibim kanser Masaka Diablo Yüzümle bir oldu maskem Yok burada bal, bin tonluk karşına al Diablo, Diablo, Diablo, diablo, diablo. Git falcına sor, kapandı yol Paramız bol, son karakol Diablo, Diablo, Diablo Diablo, Diablo, diablo, diablo, diablo. Show, wait Wake the Warrior